Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pak ruhu tayybelerine, ehli beytin, eshab kiramın, enbiya-i izamın, saadat kirama zaratına, şehitlerimizin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerinin şerrinden muhafazası niyazıyla, duasıyla bir fatiha-i şerif, üç ihlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde, şumuli içinde bir ömür nasip eylesin. Cenab-ı İbadur Rahman, yani Rahman olan Rabbimizin merhamet tecellisi altında bulunan kulların basıflarından bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize kemale ermiş bir hüviyette bulunmamızı, bir şahsiyette bulunmamızı arzu ediyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ikramıyla insan olarak dünyaya geldik. Yani bir bedel ödeyerek insan olarak gelmedik. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisi. Latif sıfatının tecellisi. Müslüman olarak geldik hadi sıfatının tecellisi. Bir bedel ödemedik. Tabii bundan sonra gidişimiz bedelli olacak. Ve bu dünya işte bedel, bedel ödeme yeri. Bütün İnsanlar ve cinler, bu dershanenin, bu cihanın talebeleri. Son nefese kadar bu talebelik devam edecek. Son nefeste talebeliğimiz bitecek, ebedi bir hayat başlayacak. Bir kaset dolduruyoruz ve bu kaset, kıyamet günü açılacak. Hayat senaryomuzu, yeni baştan orada bize gösterilecek. Wow. Cenab-ı Hak, insanı üstün olarak halketti. Beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Yani mükerrem olacak vasıflar verdi. Kul bu mükerrem vasıflarını, bu istidatlarını inkişaf ettirecek. Kemal ehli bir kul olacak. Cennete girmeye de layık hale gelecek. Yine Rabbimiz 124 bin küsur peygamberin içinde bizi en sevdiği peygambere en büyük peygamber ümmeti kıldı. Bu da meccanen biz de kendimiz seçmedik bu da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu kitaplar, suhuflar hidayet rehberleri olan kitaplar, suhuflar onların da Cenab-ı en yükseğine bize en kıymetlisine ve kıyamete kadar bir mucize olarak devam edecek bir kitaba bizi muhatap kıldı bunlar Cenab-ı Hakk'ın üst üste lütufları Lakin Cenab-ı Hak Süleymani'nin anninayım. Verdiğimiz nimetlerin bedelini ödememizi arz ediyor. Verdiğimiz nimetlerden elbette mutlaka sorulacaksınız buyruluyor. E, Cenab-ı Hakk bu kadar ihsanı, ikramı, lütufları bak bunun da mukabilinde Cenab-ı Hak bizden bir bedel istiyor. İbadur Rahman olma bedeli istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelliyeti kullar olabilmemizi arzu ediyor. Yeni diğer bir ayette sizi basat hayırlı ha bir ümmet olarak yarattık. Sizler yerinde Allah'ın şahitlerinizi buyuruyor. Yani Allah'ın dinini temsil edersiniz buyuruluyor. Peygamber de size kıyamet günü şahit olsun buyuruyor. Efendimiz de buyuruyor ki, benim ümmetim diğer ümmetlere şahittir. Peygamberler kendi ümmetine şahit değil, benim ümmetim de diğer ümmetlere şahittir. Ve ümmeti Muhammed olmanın böyle bir bedeli de var. Yani bir kendimizin iç dünyasını zenginleştirebilmek ve bu iç dünyamızda emri bil maruf ve nehyanil mükerde bulunabilmek. Kalp Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelli ettiği bir mekandır. Cemali sıfatlar vardır, celali sıfatlar vardır. Kelime-i tevdide La ilahe illallah yani kalpten menfi şeyler çıkarılacak. Allah'tan uzaklaştırılacak, vasıflar kalpten uzaklaştırılacak. Cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek. Ayet-i kerimede Ey peygamber, heva hevesini ilah haline getiren gördün mü buyuruyor. Demek ki kalplerden heva heves silinecek. Yine diğer bir ayette فَاَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْفَهَا buyuruyor. Fucurla takvanı yani Allah'tan uzaklaştıracak nefsani arzuları ve Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak hususiyetlerin katli bir mücadelesi var. Çare, kat efla menzekka kat efla mentezekka iç alem temizlenecek. Cenabatı bir dostluk kurulacak. Cenab bu arzu ediyor kulunda. Bu kadar verdi ihsani ilahi. Yine Câsiye Suresi'nin 13. ayetinde Cenabak biz göklerde ve yerde ne varsa insan amade kıldık buyuruyor. Emrine verdik buyuruyor. Ya yani bu cihan bir imtihan mekanı. Fakat bu cihanda ne varsa insanın kullanacağı hepsi birer malzeme. Mektebin bir laboratuvar malzemeleri gibi, hepsi iki uçlu piçak gibi ve bunları Allah yolu kullanabilmek. Bu nasıl olacak? Kat eflame zekâ, iç alem temizlenecek. Demek ki kalbin bir seviye kazanması lazım. Cenab-ı Hak'ın bu kadar nimetlerinin bedelini, verebilmek, bedelini ödemenin gayreti içinde bulunmak, birinci şart kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olabilmesi. Dünyada saadette bu. Kalbin Cenabak'ta beraber olabilmesi ayet-i kerimede Ela biz zikriyle tatminül kulup buyruluyor. Kalp Cenabak'ta beraber olduğu zaman bütün ızdıraplar onun altına erir gider, yok olur. Nasıl bir güneşe mercek tutulsa merceğin altındaki bütün çerçöp yok olur, kül olur. Kalp de Cenabak'la beraber olduğu zaman Cenabak onu bildiğiyle kalbi huzur başlar. Değişen şartlar kalbin huzurunu bozmaz. İşte peygamberlerin hayatı, evliye Allah'ın hayatı, eshab-ı kiramın hayatı. En mümtalebelik de bu. marifetullah'ı erebilmek, Allah'ı kalpte tanıyabilmek, kalbin cenab beraber olabilmesi. Cenabak ayet-i kerimelerde onlar buyuruyor, o salih kullar, o mümin kullar, ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Yani hayatın hiçbir safhasında Cenab-ı Hakk'ı unutmazlar. Niçin dünyaya geldiğini, kime kul olacağını, kulluğun icaplarını, nasıl Allah'tan razı olacağını, nasıl Cenab-ı Hakk'a bir muhabbetin artması gayretinde olacak, o gayret bulunacak bulunacak. Zikrederler buyur. Hayatın her safhasında. Yani Cenab-ı bir müminin bu kadar kendisi mükafatları mukabilinde kendisini unutmasını istemiyor, arzu etmiyor. Hatta bunu bir diğer bir ayette bir nankörlük olarak bildiriyor. Bu kadar nimetlere karşı. Bu nimetlerin göstergesi nedir? Cenab-ı beraber olmanın. Ben beraberim diyoruz. Bunun göstergesi nedir? Cenab-ı Hak bize bir <gülüyor> ayna tutuyor. Göklerin ve yerin yaratılısının derinden derine düşünürler buyuruluyor. Bu ayaktayken, otururken yanları üzerindeki Allah'ı zikredenler alameti, göklerin ve yerin yaratılısının derinden derine düşünürler. Cenab-ı Hak beni niye yarattı? Bu mülk kime ait? Kimin mülkünde yaşıyorum? Rızkımı veren kim? Yolculuk nereye? Gelenler niye geldi? Gidenler, gidenler nereye gidiyor? Kulun bu idrak içinde olması Rabbimiz arzu ediyor göklerin ve yerin yaratasının derinden derine düşünürler. Ondan sonra Ya Rabbi ilahi azamet, ilahi hükümranlık, ilahi kainatın kudret nakışları karşısında Ya Rabbi sen supansın derler. Senin sonsuz azametin sonsuzluğu derler. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru derler. Demek ki bu vasıfta bir gönül istiyor Cenab-ı Hak. Yani kalbimizi bu duruma getirebilmek. Esas talebelik, ahiret talebi, Ahiret için varız. Efendimizin esab ı İkram'ı sık sık telkin etti. esas hayat ahiret hayatıdır. Varlıkta ahiret hayatını düşünme. Yoklukta ahiret hayatını düşünme. Sağlamken ahiret hayatını düşünme. Nasıl kullanacağım? Hastayken ahiret hayatını düşünme. Bellasıl hayatın her safhılığında faniliği faninin içinde bulunabilme. Efendimiz başka nasıl tarif ediyor bu kendinize yakın kuluna, dost olan kullarını ayet-i kerimede? Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen. Beceret kulübü Demek ki bir mümin kalp öyle bir hale gelecek ki Allah anıldığı zaman kalbi titreyecek. Aman yarabbi diyecek. Gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini müşahede edecek. Hatta bir Allah dostu onu söylüyor. Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki zuhurun şiddetinden gayiptir. Hikmet, ibret olmayan kainatı zerreden küre hiçbir şey yok. Hepsi ne varsa hepsi ilahi azametin şahidi. Kul bunu idrak içinde olmasını Cenab-ı Hak arzu ediyor. Allah anladığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Değişen şartlar altında teslimiyet halinde olurlar. Namazlarını ikame ederler. Beden ve kalp ahengi içinde kılarlar ve verdiğimiz nimetlerden infak ederler. Cenab-ı bu, bu böyle bir kalp istiyor bizden. Diğer bir ayetlerde, başka ayetlerde yine Cenab-ı bizden nasıl bir hayat tarzı istiyor? Nasıl ibadet istiyor? Nasıl bir bir bir bir, bir davranış istiyor? Ya Cenab-ı Hak buyuruyor, müminler felah buldu, selamete erdi. Hangi mümine selamete erdi? Onlar ki namazların huşu ile kılarlar. Namaz çok mühim. İlk farz olan ibadet namazdır ve cebraisi doğrudan doğruya Miraç'ta farz olmuştur. Efendimiz'in en uzun ibadeti namazdır, bilhassa geceleri ayakları şişinceye kadar kılardı.